Bir önceki konumuzda Giderek fıkhın nasıl geliştiğini, mezheplerin nasıl oluşmaya başladığını paylaşmıştık. Şimdi sık sık gündeme getirilen bir nokta daha var. Yani onu vurgulayayım. Ondan sonra başka bir noktaya geçeceğim. Seyir biraz değişecek ama bunun devamı olacak şüphesiz. Şimdi usulde iki metot var demiştik. Birincisi neydi? Mütekellimin usulüydü, metoduydu. İkincisi fukaha metoduydu. Birinci metodu daha ziyade Şafiiler, Malikiler ve Hanbeliler kullanıyordu. Fukaha metodu denilen metodu Hanefiler kullanıyor idi. Şimdi bazı mezhep farklılıkları, görüş farklılıkları bu iki metottan meydana geliyor zannediliyor. Esasen bu metot çok fazla hüküm farklılığına, mezhep farklılığına yol açmamıştır. Elimizde böyle bir bilgi yok. Metottan kaynaklanan. Çünkü ister kaideleri tespit et, oradan hüküm çıkartma bu seç ve ona git. İsterse ayet ve hadislerden hüküm çıkart. Oradan kaidelere git ve bir usul sistemi oluştur gelecek nesiller için. Bu çok defa gelir, aynı yerlerde buluşur. Asıl görüş farklılığı Cenab-ı Allah'ın verdiği zekanın ve idrakin hadiselere farklı bakması ve değerlendirmesidir. Bununla ilgili farklı, yani inşallah paylaşacağım, bazı görüş ve kanaatleri paylaşacağım. O zaman daha iyi anlaşacak ama şöyle diyelim şurada bir hadise yaşansa, bu hadiseyi iki kişi kavga ediyorsa, ilk önce sözlü kavga, o sırada söylenen sözler, birbirine kullanılan hitaplar ve davranışlar ve neticede yumruk yumruğa girdiler, onun da bütünü değerlendirildiğinde 10 tane arkadaşımızı sesek şuradan, oradan, buradan, bu kavgadan sen ne anladın, kim haklıydı, kim haksızdı ve kim ne yaptı. İnanın en az 4-5 çeşit yorum dinlersiniz. Suçlu da değişebilir, söylenilen söz de şekil değiştirebilir, bakış ve davranış çok şeyi değiştirir. Bazen birisi bir şey söylüyor, hiç ummadığınız bir açıdan bakarak değerlendiriyor ve söylüyor. Şimdi misal veriyorum buna, bakış farkına misal veriyorum. Yaşadığım ve karşılaştığım şeylerden misal vermeyi daha çok seviyorum. Şahit olmuşum. Şimdi insanları da değerlendiriyoruz ya. Misal olarak söyleyeyim. Namazgahtan, şeyden önceki durağın adı bu. Çamlıca'dan önceki durağın adı. Namazgah durağından geliyoruz. Yaklaşık 50-55 yaşlarında birisi o yaşlardaki bir bayana yer verdi. Şimdi bayan otursaydınız dedi, hayır siz oturun dedi. Bayan otururken buna mersi dedi. Şimdi adam, benim de dikkatimi çekti ama fazla işte otobüste yaşanan hadiseler. Adam da ayağa kalktı benim yanımda dikeliyor. Biraz sonra kısıklaya doğru iniyor, kulağımı eğildi. Yahu dedi, Allah razı olsun diye bir duacık bekliyordum dedi. Yerden doldum, duadan doldum dedi. <gülüyor> Şimdi bu mersi neyi şeyi arıyor dedi. Şimdi bu adam şuurlu birisi değildi davranışlarından. Kadın da öyle değil, başının yarısı açık, çene altından bağlı işte öyle birisiydi. Ama adam hala dua bekliyor. O Allah razı olsun arzu ediyor. Kimisi bunu küfre sokar, kimisi içerisinde bir şey var der. Sorun insanlara çok çok fazlık değiştirir, değerlendirir. Kimse zaten şuursuz. Allah razı olsun desen ne olacak, demesen ne olacak diye değerlendiriyor. Günümüzde bile. Şimdi bunun ötesinde bir şey söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz şafiiler ve büyük oranda hanbeliler iki tarafa selam verdikten sonra imam selam verirler. Yani imam Esselamu aleyküm ve Rahmetullah der sağa verir. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah der sola verir. Ondan sonra şafi olan bir kardeşimiz sağa ve sola selam verir. Bu nereden kaynaklanıyor? hadis Şerif'teki F harfinden kaynaklanıyor. F takibiyet ed, ifade eder. Peşinden demektir. Bunun üzerine demektir. Dolayısıyla sağa selam veriyor, sola selam veriyor. Peşinden o da sağa sola selam veriyor. Ebu Hanife bunu böyle anlamıyor. İmam sağa selam verir, ben de peşinden sağa selam veririm. İmam sola selam verir, ben de peşinden sola selam veririm anlıyor. Şimdi bunun derinliğine girmeyeceğim, ileriye doğru devam edip gideceğim ama deyze, paylaşacağız bu nevi soruları. Şimdi Arabistan'da giderseniz Umriye veya Hacca birçok defa yanınızdaklar size müdahale edecektir. Bir de onlar da yaygın. İmamla beraber selam verme, imamdan sonra selam ver. F sonra manasına gelir, takip et ed, ifade eder, onu demezler de imamdan sonra selam verilir derler çünkü altında o yatıyor. Şimdi gidenler böyle bir ikazla karşı karşıya geliyor. Şimdi bu halkın değerlendirmesi. Bakın bir başka halkın İmam Hatip mezunu olan ve bizimle Umre'ye giden bir kardeşimizin bana soru ve değerlendirmesi. Hocam diyor burada bir şey dikkatimi çekti. Türkiye'de diyor cemaat İmam'la beraber selam veriyor. Burada diyor neden müezzinle veriyor? <gülüyor> hani İmam'ın peşinden müezzin Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyor ya. O da aynı hadiseyi nasıl algılamış? Türkiye'dekiler imamla veriyor. Buradakiler müezzinle veriyor. Alın size bakış açısı, bakış farkı. Garip de olsa, nasıl diyeyim, gelmez, gülümsesek de ama o insan bunu böyle aldı benim hiç aklıma gelmedi. Müezzinle. Bu, garip sesek de, yabancı lasak da bunu böyle alıyor ve böyle değerlendiriyor. İnsanların bazen öyle bir bakış açısı yakalar bakar ki öbürünün aklına bile gelmez. Ve o bakış açısının daha doğru olduğuna inanır. Gerçekten Rabbimizin muradının bilgi birikimi var, iyi niyeti var, dil bilgisi yüksek ve bu insan böylenin doğru olduğuna inanıyor. Ve öyle hareket etmesi içtendir, samimidir ve doğru bulunmalıdır. Bunun örnekleri. Bu bakış açıları, değerlendiriş açıları ister istemez hükümlere tesir ediyor. Niye tesir ediyor tabi? Aslı, nasıl diyeyim, ayetle net sabit olmayan, hadiste net sabit olmayan veya hakkında ayet, hadis bulunmayan meselelerle ilgilidir. Yoksa ana gövdede sıkıntı yoktur, köklerde sıkıntı yoktur, ana dallarda kolay kolay sıkıntı yoktur. Bu mesele hep uç dallardadır ve bu da tabidir, fıkhın geriyidir. Bunun karşılığı. Şimdi, sadece daha önce bir şey e, başlamıştık. Ebu Hanife'nin hakkında, diğerinki ki Hanefi mezhebe hakkında kısa bilgi vermiştik. Daha uzun vereceğimizi söylemiştik. E, arkasından Malikiler hakkında bilgi vermiştik. Şafii Rahmetullah Aleyh'in e, nasıl filizlendiğini, iki taraftan ilim aldığını Ahmet Hambeli Hanbel'i gündeme getirmiştik. Şimdi sadece müstehitler bunlardan mı ibaretti? Hayır. Daha dünya kadar vardı. Alim dediğimiz çok vardı. Müştehit bugün bazılarını ölçmekte zorlanıyoruz. Müştehit vasfı taşıyan insanlar ne kadardı? Bu konuda ihtilaf var. Bu konu ihtilaf var şunun için diyorum. Aradan zaman olduğu, geride belli görüşler kaldığı, eser kalmadığı için bu insanların çoğundan bütün ufkunu değerlendirmekte zorluk çektiğimiz için böyle söylüyoruz. Ve müştehit dediğimiz zaman, din mübinin ahkamının dört bir tarafına bakabilen, hepsini zihninde yoğurup değerlendirebilen, ortaya neticeler kesinlikle çıkarabilen ve bu birikime sahip olan, hani ifade ederken de sentezci beyin diye ifade ettiğimiz süzmesini, neticeye varmasını bilen beyinleri kastediyoruz. Şimdi alim adları zikrediliyor. Geçmişe yönelik bayraklaştırıyor bazıları da. Tekrar ediyorum. Bu o bahsedilen alimler gibi alim, İslam tarihinin içerisinde inanın 10 bin, 20 bin, belki 100 bin var. Ama İslam tarihinin içerisinde, Ebu Hanife derecesinde, İmam-ı derecesinde, İmam-ı Şafii derecesinde, sentezci beyin dediğimiz süzüp çıkarabilen beyin ise, belki 20 var, belki 30 var, belki 40 var. Çok yok. Bu gerçek bir teslim edir. Şimdi durmadan işmüştehit çıtası düşerle düşüle herkesin oyuncu haline getiren bir çıta oluşturuldu. Bu doğru değildir. Bu gerçekten ciddi bir rütbedir ve nasıl diyeyim alından ter atması, gerçekten çuhd ortaya konulması gerekir. Necip Fazıl'ın güzel bir cümlesi vardı o diyordu zannediyorum burada naklettim işte hat dediğin 270'lik bir engeldir diyor. 270 engel at yarışında büyük engeldir en yüksek engellerdendir atlamak için sülün gibi tay gerek diyor. Şimdi tabi 270'lik bir engeli atlayamıyorsanız çeteyi bir metre indirirseniz herkes atlar eşek de atlar. Şimdi böyle bir konuma getirilmek isteniyor. Bu doğru değildir ve bu insanların kıymeti bu açıdan da bakınca bilinmelidir. Ama devre damgasını vurmuş, tesir etmiş, geriye talebeler bırakmış ciddi bir bilgi birikimi olan insanlar var. Mesela Mekke'de Süfyan İbni Uyyeyne var. Oldukça alim bir insandır. Hicri'yi 198 yılında vefat etmiştir. Dolayısıyla ikinci, Hicri ikinci asrın alimlerindendir. Kufe çok büyük bir ilim merkezi haline gelmiştir o yıllarda. Ebu Hanife'nin dışında Süfyane ı Sevri'yi vardır. Hicri 161'de vefat etmiştir. İbni Ebi Leyla var. Hicri 148'de vefat etmiştir Ebu Hanife'den iki yıl önce. Ebu Hanife bu devlet tarafına meylettiği için Ebu Hanife ile aralarında sürtüşmeler de vardır. Ama ilim ehli bir insandır ibn Şübrüme vardır. O daha sonraki yıllarda gelmiştir. Hicri 270 yılında vefat etmiştir. Tabi öncekilere gitmiyorum. Öncekilerden nasıl diyeyim? Abdullah ibni Mesud vardı. Onun talebesi nasıl diyeyim? Alkama ibn Kays rahmetullah aleyh vardı. Onun talebesi İbrahim en Nehi vardı. Ve bu insanlar gerçekten devre damgasını vurmuş insanlardır. Devam ediyorum ben. Bağdat'ta mesela 240 yılında vefat eden Ebu Sevr var. Çok zirve bir insandı. davud Zahiri var. Zahiri mezhebinin kurucusu. 270 yılında vefat etmiştir. O var. Her ne kadar tekrar ediyorum. Zahiri ise de bilgi birikimi, hadis birikimi oldukça zirve bir insandır. Onun yolunu takip eden mesela Muhalla'nın sahibi İbni Hazım. Keskin zekadır yani kesinlikle. Dolayısıyla yine i̇bn Cerir Et-Taberi var. 310 yılında vefat etmiş. Bunlar ilimle alemi dolduran insanlardandır. Mısır'da Leys İbn-i Sa'd var. Hicri 175 yılında vefat etmiştir. Yine Basra'da bildiğiniz gibi unutulmayacak insan hasan Basri rahmetullahi aleyh vardır. Güzel sözleriyle, dik duruşuyla, ee nasıl diyeyim ibadetiyle, takvasıyla... Hem gönüllere hem akla hitap eden tavrıyla yer kazanan aziz bir insandır. Haccac bunu tehdit ediyor. Yani mesela Haccac tehdit ediyor. Haccac tehdidi nedir? Senden bize ulaşan bu haber nenin nesidir diye çıkış yapıyor. Haccac'a cevap veriyor. Cevabın bile zeka doludur. Sana benden ulaşan her söz doğru değildir diyor. Bu bir. Benim her söylediğim de sana ulaşmıyor diyor. Daha çok var diyor. İşte içimde daha çok var diyor ve daha çok şey söyledim diyor. Sana anlatılan hiçbir şeydir demek istiyor. Bunun üzerine haccaç mecburen açıklama hissediyor. Sen demişsin ki diyor eskiden nifak gizliydi şimdi elinde kılıcı bile var demişin diyor. Şimdi o da doğru diyor. Eskiden insanlar duygusunu, düşüncesini söyleyebiliyordu. Şimdi şimdi nasıl diyeyim, baskı altında, dayatma altında insanlar duygusunu içte gizliyor, dışa farklı görüntü veriyor. Ve bu baskının, bu içte duyguları gizlemenin, inandığından farklı görülmenin kaynağı da kılıca dayanıyor, tehdide dayanıyor, dayatmaya dayanıyor diyor. Dolayısıyla söz yerinde bir söz diyor. Şimdi böyle bir zat Hasan'ın basri var, sonraki nesilleri ihya etmiştir. Yine Şam'da evzai var, Hakikaten o da 157 yılında vefat etmiştir. Bunlar cihanı o yıllarda ilimle dolduran insanlardır. Gerçekten o yıllar büyük bir ilim deryası ve büyük bir ilim yarışı başlamıştır. Şimdi biraz daha bunların detayına, tahliline inerek inşallah onun üzerinde duracağız. Ee, yaşayanları değerlendireceğiz. Belki onunla ilgili olarak daha önceden mezhebi yaşamayan ama ilimde payı olanlara da o yaşayanlarla bağı geldikçe inşallah dikkat çekeceğiz. Bütün bu insanların içerisinden, mezheplerinin içerisinden biliyorsunuz amelde dört mezhep varlığını sürdürmüştür. Bunlar hangileridir? Bir, Hanefi mezhebi. İki, Maliki mezhebi. Üç, Şafii mezhebi. Dört, Hanbeli mezhebi. Şimdi itikada bu konuda saymıyorum. İtikadilerden halen canlılığını koruyan kimler, kimler var? Nasıl diyeyim, selefiye biraz şekil değiştirerek devam ediyor. E, ondan sonra eşariye var, devam ediyor. Maturidiye var, devam ediyor. Şia ise akidesiyle, nasıl diyeyim, ameliyle ve siyasi duruşuyla tamamen farklı bir açıdan değerlendirmesi gerekendir. İnşallah günü gelince onu ayrıca değerlendireceğiz. Ama bunlar gelmiştir. Hariciler devam edememişlerdir, etmemişlerdir. Bir müddet ortalığı kasmış, kavurmuşlardır. Ama daha sonra tükendiklerini görüyoruz. Yine mesela zahiri mezhebi bir zamanlar oldukça yaygın ve taraftar bulmuş iken herede İbn Hazmin çıkışıyla belli bir merhale etmişlerdir. Ama sonraki yıllara devam etme imkanı bulamamışlardır. Eğer e, diğer birçok insanı da bazı görüşlerini diyelim ki Hanefi mezhebindeki alimler almışlardır. Bazılarının Şafi'lerde görüyorsunuz, görüşleri diğerlerine karışmış olarak yaşıyor. Ama netice itibariyle diğer alimlerin, bir Evzai'nin, bir Leisiddin Sa'd'ın ve diğer nice insanların artık mezheplerinin devam etmediğini, gelmediklerini görüyoruz. Şimdi gerisin geri dönüp bir cümle daha söylüyoruz. Bu alemlerden hiçbirisi ben bir mezhebin başına geçeyim, o mezhebin imamı olayım, bir ekol kurayım, böylece bir sistem oluşsun, herkes benim peşimden gelsin duygusuyla. Hayır, böyle bir kuruluş olmamıştır, böyle bir gayrette olmamıştır. İsterseniz söze bu konuda İmam-ı ile başlayayım. Şöyle olarak İmam-ı Malik ne yapmıştır? Ta baştan başlamıştır iman bölümünden, abdest bölümünden, taharet bölümünden, namaz bölümünden, haç bölümünden, devam ediyorum alışveriş hukuku bölümünden. Bu alandaki hadisleri tekrar tahlil etmiş, incelemiş, müzakere etmiş, okumuş, okutmuş, paylaşmış. Onun bu metole, bu medresesi giderek mezhepleşmiştir. Onu takip edenler, o üstü bu koruyanlar, o hükümlerin o akış seyri de inananlar ve bunu yaşatanlar, bu ökrü yaşatanlar gün gelmişler. Maliki mezhebi böyle oluşmuş. Müdevvetü'l-Kübra var. O konuşu müellifin adı Sahnun olarak da okunuyor. Bazıları Sühnun olarak da okuyorlar. Müdevvetü'nü Kübra 17. cilttir. Bu şahsın kalem aldığı bir kitaptır. Ama bu bilgileri İmamı Malik'in talebesi Abdurrahman İbn Ebil Kasım i̇mam Malik'ten rivayet etmiştir, onun talebesi olan Sühnun da bütün bunu kaleme geçirmiştir. Bilgileri derlemiş toplamıştır, kaleme geçirmiştir. Bakıyorsun o kitap ve bu nevi eserler işte muvattaa çevresinde toplanan, müdevvene çevresinde toplanan insanlar bakıyorsunuz giderek büyüyor, kalabalıklaşıyor, aynı akışı, aynı bakış açısını sahip oluyorlar ve giderek bunun adı ne oluyor? Maliki mezhebi oluyor. Ebu Hanife hakkında hem vereceğim hem de mezhebinin oluşması hakkında bilgi vereceğim. Şu anda onunla, onunla dolayısıyla bu açıdan başlıyorum. Ee, nasıl geliştiğini, neler yaşandığını inşallah birlikte paylaşacağız. Ebu Hanife, rahmet sallallahu aleyhi, Ebu Hanife biliyorsunuz künyedir. Nerede bir Ebu görseniz künye olarak kabul edin, isim değildir hiçbir zaman. Şimdi günümüzde artık isimleşmeye başladı. Ya Boberker diye at konuluyor, o da künyeydi. Hicretin 80. yılında Kufede dünyaya gelmiştir. Babasının adı sabittir. Dedesinin adı Numan veya Zevta olduğunda ihtilaf var. Zevtanın lakab olduğu anlaşılıyor. Dedesinin adının Numan olduğu biliniyor. Yani dedesinin adını koymuşlar. Bir nereye? Ebu Hanife'ye. Numan İbni Sabit. Ben şimdi söyleyeceğim yani şöyle olarak. Dolayısıyla kendi adı Numan'dır. Numan ibn Sabit ibni Numan olmuş oluyor. Yani Numan aynı zaman dede adı. Dedesi Numan'ın babası Merzuban'dır. Kayıtlarda böyle geçiyor. Farkça bir kelimedir. Serhat Bey'i manasına gelir. Osmanlılarda ziamet diye bir müessese vardı. Sınır hudut boylarındaki beyler için kullanılırdı ve kendine arazi verildiği için zaim denir idi. O manaya da yaklaşık olarak serhat beyi, serhat boylarında oturan komutan, serhat önderi demektir. Adı mı böyle acaba? Bizde serdar diyoruz ya. Onun adı mı acaba böyle yoksa ismi mi böyle? Bu bilgi bize çok net gelmiyor. Annesi Kabil şehrindendir. Babası Tirmiz'de yaşamıştır. Bilinenleri sıralıyorum. Nesa, Neseydiyoruzca bir muhaddis var. Nesa şehrinde bulunmuştur bir müddet. Enbar şehrinde bulunmuştur. Ve daha sonra Kufe'ye yerleşmiştir. Ebu Hanife de bu sırada Kufe'de dünyaya gelmiştir. Babası olan Sabit, Hazreti Ali ile görüşmüş, ona hizmet etmiş. Hazreti Ali onu çok sevmiş. Sabit ve nesli için hayır ve bereket niyazında bulunmuş, ona dua etmiştir. Noktaladım. Ebu Hanife, dolayısıyla de dünyaya gelmiş ama Aynı zamanda da Kufede yetişmiştir. Kufa en zirve ilim meclislerinden bir tanesidir. Bunun herhalde en büyük payı Abdullah İbni Mesud'a ait olsa gerektir. Çünkü gerçekten sadece Kufa'yı değil Irak diyarını baştan sona neredeyse ilimle doldurmuş, talebeleri dört bir yana yayılmış, gerçekten bölgeyi bütünüyle, bir ilim dünyası deryası haline getirmişlerdir. Bu ilimin merkezi, şüphesiz Kufe'dir. Ebu Hanife'nin babası sabit, varlıklı bir insandır, iyi bir tacirdir. Takdir gören, sevilen bir insandır. Birçok hocası olmuştur. Bu hocaların içerisinde en çok bağlandığı Hamad İbni Süleyman olmuştur. Hamad İbni Süleyman. Hamad İbni Süleyman'dan 18 yıl ders almıştır. Ebu Hanife, evet. Hamad radıyallahu an hayattayken ilim meclisinin başına geçmemiştir. Artı bir halka kurmamıştır, fetva vermemiştir diyemiyorum. Çünkü parlak zekası sebebiyle çocukken bile kendisine sık sık sorular sorduğu, bunlara çok zekice cevaplar verdiği kayıtlarımızda var. Onu çaresiz bırakmak için gayrimüslim birisi soruyor, mümbere çıkmış, münazeri oradan yapıyor. Bu sırada da yaşının 14 olduğu biliniyor. Haşa dediği cümle şöyle, şu anda Cenab-ı Allah ne yapıyor diyor. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh de cevabı diyor, oradan vermek istiyorum. Siz inin diyor, ben oraya çıkayım. Tamam diyor, cevap verilemeyecek ya. Oraya çıkıyor, oradan bütün cemaate sesleniyor. Cenab-ı Allah şu anda diyor, bunun gibi bir kafiri indirdi diyor, beni çıkarttı buraya. Şimdi, sonra çok pratik, zekalı oldu. Çok ikna edici cevaplar verdi. ufkunun genç yani olduğu biliniyor. Onun için ama şunu diyebiliyoruz, hocası hayattayken ön plana geçmeye hiç çalışmadığı, böyle bir arzusunun olmadığı, ona hürmet ettiği, dolayısıyla nasıl diyeyim, kendini öne sürmediği, dik başlılık etmediği, hatta böyle bir niyet taşıdığı bir başka şehirde ama kendine sorulan bir iki soru yüzünden vazgeçtiği, Hocam ölünceye kadar böyle yapmayacağım dediği de naklediliyor. Ama bilinen bir gerçek. Bu menkibi midir, gerçek midir bilemiyoruz. Hocası ölünceye kadar ilim almıştır. Halkasından ayrılmamıştır. Nasıl diyeyim, öne geçmeye çalışmamıştır. Çok efendi bir insandır. Nasıl diyeyim, terbiyeli bir insandır. Hocasına karşı da hürmetkar ve terbiyeli durmayı bilmiştir. Hocası vefat edince... Yaklaşık onun da 40 yaşında olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla kadar 40 yaşına kadar böyle bir ön plana geçmemiştir. Hocası vefat ettikten sonra arkadaşlarının da ısrarıyla dolayısıyla ilim halkasının başına artık o geçmiştir. Ondan sonra her şey belki de çok daha fazla değişmiştir. Çünkü 40 yaşının verdiği olgunlukla pratik zeka ile o güne kadar yaptığı birikimle harekete geçince bütün ilim meclisi sanki yeniden hayat, yeniden can bulmuştur. Çünkü ondan sonra bakınız birçok insanımız onun bu kadar hürmetine rağmen hatta çocuğunun adına hammat koymuştur. Oğlunun adı hammattır. Hocasının çok sevdiğini an anlıyoruz buradan. Birçok insanımız hocasının hammat olduğunu ve ondan ne bilmezler. Ebu Hanife'yi daha çok insan tanır ama o hocasına çok hürmet gösteriyor. Elbette ki sadece hocası o değildi misal olarak. Zeyn İbni Ali bu kimdir? Hazreti Ali'nin torunlarındandır. Zeynel Abidin diye maruf ve meşhur olan Ehli olan insandır. Son derece hürmet gösterdiği ve kendisinden ilim aldığı insanlardandır. Zeyn Ali, lakabı Zeynel Abidin, ibadet edenlerin ziyneti demek. Çok abit birisidir, çok hayırlı birisidir. Şianın baş tacıdır ama ne hikmetse yolundan gitmiyorlar. Gittiğini iddia ediyorlar. Bu ayrı bir şeydir ama gitmek ayrı bir şeydir. Onu çok sevmiştir. Üstelik Zeynel Abidin onu hep o zamanda işte reyle amel ediyor ve benzeri şöyle şöyle ediyor. Sünneti seneyi çiğniyor gibi lafların üzerine Zeynel Abidin yaşça büyük olmanın Nasıl diyeyim? Aynı zamanda ibadete düşkün olmanın bilgi birikiminde de yüksek. Onu ikaz etmek istemiştir. Biraz da acı ikazla cümleye başlamıştır. Cümlenin sonu dostlukla bitmiştir, hürmetle bitmiştir, talebelikle bitmiştir. Çok sevmiştir onu ve Zeynel ül Abidin'den çok istifade etmiştir. Dolayısıyla Ehl-i Beyt'in ne derece sevdiğini, daha sonraki konuşmalarından, yakınlıklarından, sıcaklarından da böyle canlıyoruz. Da... Geldim, geldim. Hemen o var. Yani Muhammed Bakır yaklaşık olarak Cafer-i Sadık ve Cafer-i Sadık hemen hemen e, nedir? E, yaştaşıdır. Ama yaştaşı olmasına rağmen ehl Beyt'ten olduğu için ona hocası gibi hürmet etmiştir. Yakınlık göstermiştir. Cafer-i Sadık da onu sevmiştir. Muhammed Bakır da sevmiştir onlarla iç iş içe olmuştur ve onlardan çok şey almıştır. Bu devresinden bir nevi Ebu Hanife'nin şu halini görüyoruz. 40 yaşına kadar bu gemi bu limana yaklaştı. Bu gemi bütün yol ihtiyaçlarıyla dolmalıdır anlayışıyla yola çıkmıştır. Bunu Hammad'dan almıştır. Bunu başka hocaları da var. Onlardan almıştır. Bunu nasıl diyeyim? Zeynel Abidin'den almıştır. Bunu Caferi Sadık'tan almıştır. Kısaca dolu dolu bir ilim haline, küpo haline gelinceye kadar sabır ve sebat etmiştir. Daha sonra ilmini yaymaya başlamıştır. 4 hoca şöyle, yani eskilerin bir üslubu var. Kimden bir şey duysalar onu hoca kabul ediyorlar. Bu güzellik duydukları da sıradan söz değil. Yani bakanız hadiste şeyhi derler. Şeyhinden bir hadis almıştır, şeyhi diyorlar. Hadisteki üstadı demek. Şimdiki şey bir manası değil. Dolayısıyla kimden hadis duysa, kimden nasıl diyeyim, ilim ifade eden gerçek bir şey olsa, onu hoca zincirine ekliyorlar. Ve ona hürmet ediyorlar. Dolayısıyla bu açıdan da değerlendirmeli. Evet, yani dolayı ama e, en çok ilim aldığı, iç içe olduğu insanlar bunlardır. Şimdi belki sonra iade etmeliyim ama burada bir şey daha. Ebu Hanife Rahimullah hani Yunus'un da bir molla kasımı var ya, nasıl diyeyim, hadis ve naslarla amel eden Molla Kasım'a gerçekten ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla hadiste olmayan, ayette olmayan, şer'i üstübe uymayan şeylere Ebu Hanife kızar. Kırılır da. Doğru da bulmaz. Yapısında bu var. O devirlerin yaşça da kendisinden biraz daha yaşlıca olan Muhammed İbni Sirin var. Alim ve fazıl bir insandır. Tabi alimlerinden kabul edilir. Muhammed İbni Sirin'in Son devirlere intikallerin en büyük özelliklerinden bir tanesi rüya tabiridir. Alifdir, fazıldır, çok rüya tabir eder. Ebu Hanife de rüya tabiri yüzünden ona çok kızarmış. İlmine de rüya tabirine merak yüzünden, hani ilimde suhuletteniyor, kolaylıkçı, nasıl diyeyim işte rivayetlerde kolaycı, bu gözle bakarmış. Bir gün kendisi peygamber efendimizin kendisini kabrini kazarken görüyor rüyada. Elleriyle peygamber efendimizin kabrini kazıyor. Nasıl diyeyim? Kabirde biriken toprakları da durmadan sağa sola saçıyor. Yeniden kazıyor, yeniden saçıyor, boşaltıyor çukuru. Yeniden kazıyor, yeniden saçıyor. Bu atmosfer içinde bir uyanıyor kanter içerisinde ve bu rüya kendisini çok tesir etmiştir. Merak ediyor Soramıyor, tevhile ihtiyaç var. Bu tevili en iyi bilen, en meşhur Muhammed İbni Sir'in. Muhammed İbni Sir'ine de soramıyor. Kızdığını biliyor Muhammed İbni Sir'in de ona. Sonunda yanında çalışanlardan bir tanesine diyor ki, bu rüyayı benim gördüğümü söyleme diyor. Rüyayı ona anlatıyor. Benim gördüğümü söylemeden ona diyor aktar. Ondan nasıl tevil ettiğini merak ediyorum. Rüyayı yorumlasın diyor. Yanında çalışan işçi de gidiyor. Sanki rüyada gördük ki diye başlayarak kendi görmüş gibi rüyaya da anlatıyor. Rüya bittikten sonra Muhammed İbni Siyid'in gözlerine bakıyor. Git diyor, Numan'a söyle diyor. Bu rüyayı sen göremezsin diyor. Allah'a şükresin ve dua etsin diyor. O Allah Resulü'nün ilmine tabi diyor. Onu öğrenecek diyor. Onu cihana dağıtacak diyor. Bahtiyar olacak diyor. Ecre vesile olacak. Tebriklerimi söyle, selamımı da söyle diyor. Şimdi adamcağız kalkıp geliyor. Ebu Hanife Rahimullah'ın o günden sonra Muhammed İbn-i çok fazla tenkit etmedi. Yine menke kaynaklarımızda onun hakkında yazılan kitaplarda yer alır. Şimdi ilim halkasına geçtikten sonra Ebu Hanife'nin daha önce sizinle paylaştığımız gibi müzakere yolunu seçtiğini görüyoruz. Bu yolu kim seçer? Kendine güvenen insan seçer. Her şeyden dilim ver. Niye bir meseleyi ortaya getiriyor? Sonra diyor ki bu mesele hakkında nerelerden delil alabiliriz? Şu ayetler delil olabilir. Tamam. Şu hadis-i şeriflerin şu bölümü delil olabilir. Tamam. Bu ayetin bu hadisin bütününü alabilir miyiz? Alırız, alamayız. Tartışıyor. Şimdi tartışma sırasında zaman zaman talebesinin fikri istemediği istikamete giderse, hemen hani suyu yol veriyorsunuz da, siz gitsin şu bitkilere sulasınız diyorsunuz. Su oradan bir yol buluyor, başka tarafa gideceği zaman önüne kürek toprak atıyorsunuz. Su istediğiniz yola doğru gidiyor. Bahçe sulayanlar varsa bilirler. Önünü açarsınız, gitmek istemediği yere de toprak atarsınız. Tamam, önünü temizlersiniz. O da zaman zaman bir kürek toprak atıyor, ilim toprağı atıyor. Buraya gidersen buraya çıkar diyor. Dolayısıyla yoğra yoğra yoğra meseleyi ciddi bir noktaya kadar tartışıyor ve getiriyor. İlmine güvenen ve iyi niyetine güvenen insan gerçekten böyle yapar. Vaktiyle bir hocamız vardı. Fıkıhta da zannediyorum dünyanın bir numarası oydu. Türkiye'de biz ne yazık ki medyatik olanları daha çok tanıyoruz. Türkiye onu tanımadı bile. İlim ehli olan insanlar tanıyorlardı. Bizim de dersimize giriyordu. Hatırlıyorum ölü topraklarla ilgili bir hadiseydi, vardı. Bir gün bizi çok severdi. Hocam dedim kitaplarınızdan çok istifade ediyoruz ama zihnimi kurcalayan bir mesele var dedim. Ölü toprakların ihyasıyla ilgili. Şimdi ben bir iki cümle daha söylemeden 90 yaşına yaklaşmış bir insandı. kollarını sıvadı. Yaşlı kollarını. Masaya oturdu. Geç karşıma dedi. Sen benimle güreşmek istiyorsun. Şimdi de ta hocam dedim. Hayır dedim. Yani böyle hakikaten zihnimde fıka oturmayan çerçeva var. E buna güreş derler dedi. İlmin güreşi böyle olur dedi. Geç dedi. Zorla oturttu benim. Orada da arkadaşlar var. Anlattım. Şimdi baştan anlat bakayım dedi. Baştan anlattık. İnanın söyledikten sonra diğer arkadaşlara döndü. İlim bu dedi. Ben böyle talep etiyorum. Kırılmadı ve sonra kitabı değiştirdi. O bölümü değiştirdi. Bir iki gün sonra üniversiteye gittim. Ya sen şeyh'e hepsinin üstadı. Sen şeyha ne yaptın? Şöyle etmişin, böyle etmişin. Anlat anlata bitiremiyor. Şimdi bütün bunlar yaşanırken aklıma bir şey geldi. Ben bunu Türkiye'de yapsaydım üzerime çullanırlardı. Hayat hakkı vermemek için de çırpınırlardı. Üniversitede bunu kendi hocana, nasıl diyeyim bir profesöre herhangi birisine yapsan o insan ilmine güveniyordu. Gözümüzde değer kaybetmedi, yükseldi. O insan doğruyu bulmak istiyordu. olunması gereken budur. Bu insana değer kaybettirmez, değer kazandırır. Gözümüzde büyüdü. Zaten büyüktü, büyüdü. Şimdi gerisin geri gele şöyle, Ebu Hanife bütün taleberiyle müzakere etmekten çekinmemiştir. Yormuştur. İlim yoğrula yolla bir noktaya gelince, şimdi demiştir. Şöyle desek, şu hüküm var, şunun neticesi şudur, şu mesele şuna bağlanır, şuna buna itiraz olan var mı? Yok. O zaman kayda geçiyor. Kayda öyle meseleler geçmiştir ki bazen günlerce sürdüğü olmuştur müzakerelerin. Ve neticede kayda geçtiğinde, neticelendiğinde hani bitti noktalanca camiden tekbir sesleri yükselmiştir. Dışarıdaki insanlar Ebu Hanife ve talebeli bir noktayı daha neticeye bağladılar denmiştir. Bilinir hale gelmiştir. Böyle bir müzakere yolu seçilmiştir. Bu yoldan Hanefi mezhebine şuura mezhebidir ifadesini kullanan da var. Şimdi bu mezhep kurma değil. Yani nedir? ilmi müzakere ederek karara bağlamak ve bu kararın talebeleriyle dilim iler ilim ehliyle paylaşmaktır ve neticeye bağlayıp doğruyu bulma çalışmasıdır. Bunlar maddeleniyor, bunlar kitaplarda yerini alıyor, bunlar kayıtlara geçiyor. İşte bu yolu daha sonra takip edenler ne oluyor? Hanefi mezhebinden oluyorlar ve Ebu Hanife'nin yolunu takip eden insanlar oluyorlar. Tekrar, tekrar ediyorum ne o? ne de bir başkası gelin ben size siyasi parti kuracağım der gibi, futbol takımı kuracağım gibi parti kurmamıştır, mezhep kurmamıştır. Dolayısıyla böyle bir ilmi metodun, ilmi takip edişin neticesi olarak her geçen gün hükümlere, yenilere hükümler eklenmiştir. O hükümlerin içerisine giriniz, ticaretin ne girdapları var orada, birçok insanın aklının bile ermediği, Nasıl diyeyim, savaş hukukunun zikzakları var orada, devletler arası hukukum var orada, kefaret vekaletim var orada. Ee, daha niceleri var, niceleri var. Yani çoğun olarak aile hukuku var, aile hukuku detayları var, miras hukuku var, var da var, yani daha neler var. Bütün bunlar gelerek Ebu Hanife hayattayken yerini bulmuş, nasıl diyeyim, koskoca bir hukuk sistemi oturaklaşmıştır. Şimdi buna pratik hayatın içerisinde oluşunun ilmi kadar pratik hayatın içinde oluşununla tesir olduğu zikrediliyor. Pratik hayatın içerisinde ne vardı? O çok iyi bir tüccardı. Babasının da kendisinin de kumaş ticareti yaptığı, özellikle nasıl diyeyim pamuk ve ipekli kumaşlar üzerine en güçlü tüccarlardan birisi olduğu biliniyor. O da varlıklı bir insandır, güzel giyinen bir insandır. Hem güzel giyinen bir insandır, hem başkalarını giyindirmekten zevk alan bir insandır. Ahlaki tarafına baktığınızda tek kelimeyle enfestir. Son derece cömerttir, son derece iyilikseverdir. Ticaretinde dostu düşmanı neredeyse pürüz yoktur. Bunu şunun için söylüyorum. İlmi açıdan kendini tenkit eden, hadis açısından zayıf bulan, Fıkıh karıştırıyor diyorlar. Hadise zayıf buluyorlar. Esasen hadis nasıl diyeyim? Hadise fıkıh karıştırmıyor. O fıkıh naklediyor. Hadis nakletmek yerine neticelenmiş bilgi naklediyor. Onun içerisinde hadisten cümleler de var. Öyle zannediliyor. Hadisi hadis gibi rivayet ettiği zaman hadis olarak rivayet eder Çünkü müsnedi var. Onda hiçbir pürüz yok. Ama diyelim ki bilgi aktarırken hadisle bilgiyi bir kelime ilave etmeyeceksin hadise, çıkartmayacaksın da. Ama o ne yapıyor? Fıkhi bilgi aktarıyor. İçerisindeki bazı kelimeler hadisten alma. Hatta bazıları ayetten alma. Dolayısıyla iyi bir ravi kabul etmiyor hadisçiler onu. Ama o onlara ravi olmak için aktarmıyor. Bu, bu ayrımın esasen yapılması lazım. Şimdi yine bu konuda ufku geniş ve dar olan bir tanesi Hadis geliyor, ravileri zikrediyor. Sahabi zincir geliyor, geliyor, geliyor. O ravilerden birisi de Ebu Hanife. Sonraki nesillerde de Ebu Hanife kanalından gitmiş. Bu hadise de tahkik yapan insan kitabın altına dipnotuna bu hadis zayıftır. Çünkü zincirde Ebu Hanife vardır. Ebu hadinse hadisçiler zayıf bulmuşlardır der. Altına da adını da yazmış Afganlı bir talebe. de hükmeden Ebu Hanife diyor. Hadis Ebu Hanife'ye kadar sahih yolla geliyor. Ondan rivayet eden de sıka güvenilir bir insan. Altın yazmış. Salak diyor. Hadis hadisleri amel eden Ebu Hanife diyor. Ebu Hanife'ye kadar hadis sahih gelmiş. Sen sonrasına hükmeden, o hüküm koyan ortaya, sonra tarafına geçişine diyor zayıf diyorsun. Düşünün İmam Şafii'ye kadar hadis sahih geliyor. İmam Şafii bu hadise hüküm veriyor. İmam Şafii zayıf buldukları için hadise zayıf diyorlar. Bunu anlamayacak kadar salaksın, laf bari söyleme diyor. Ya El yazısıyla, kalemle yanına not düşmüş kitap, kütüphanenin kitabına not düşmüş, okuyunca güldüm. Şimdi bu nevi hata, hatalar işlenmiştir. Bunu şunun için söyledim, bakınız hadiste söz söylüyorlar. Nasıl diyeyim, re'yi çok kullanıyor diyorlar. Hatta bidatçılıkla bu re'yi kullandığı için itham edenler de olmuştur ve benzeri. Ama dostlu düşmanı hiç kimse ticaretine laf söylememiştir. Ticaretinde en küçük bir tenkit bile hiçbir kaynakta görmüyoruz. Tersine ticaretiyle ilgili hatıralarını yan yana koysanız hepsi birbirinden güzel olarak çıkıyor. Bir kadıncağız ona kumaş satmaya gelmiştir. Kadına dediği cümle şudur. İstediği dört dirhemdir. İstediği belli bir mebladır. Sen bu kumaşın değerini biliyor musun <gülüyor> demiştir. Kadıncağız bilmiyorum ha yüzdir 4'dir hemli hatırası başka yüzdir hem demiştir. Sen bu kumaşın değerini biliyor musun demiştir. Kadın o zaman 200 demiştir. hanife <gülüyor> e görmüş demiş daha değerli. 300 olur mu demiş daha değerli demiş. En iyisi sonunda 400 önünde en iyisi demiş sen kumaştan anlayan bir iki insan bul demiş. Şu anda ben tacirim sen, sen, sen satmak istiyorsun kumaştan anlayan insan bul bu kumaş değerli kumaş demiş. 600 almıştır daha sonra. Kadın gitmiş, anlayan bulmuş, gelmiştir, takdir etmişlerdir. Bunun için kadının da artık gönlü olsun, kumaşın değerini bilsin diye kendisinden başka kumaşçı bulunmasını istemiştir. Ve onların yanında kumaşı altı yüzden satın almıştır. Yapısı genellikle böyledir. Dolayısıyla ticaretiyle ilgili konularda dediğim gibi kendini başka türlü itham edenler onu asla bu yönüyle itham etmiyorlar. Hiç rastlamadık hemen hemen hiç yok. Siyasi duruşu ayrıca değerlendirmeye değerdir. Ömrünün 52 yılı Emeviler devrinde geçmiştir. 18 yılını da Abbasiler devrinde yaşamıştır. Emeviler devrinde Emevilerle anlaşamamıştır. Hem de hiç anlaşamamıştır. Duygularını, düşüncelerini saklamamıştır. Soru sorulduğu zaman susmamıştır. Siyasi bir mesele geçtiği zaman doğru ne inanıyorsa onu söylemiştir. İbni Ebi Leyla ile arasındaki ihtilafların birçoğu da bu noktadandır. Çünkü İbni Ebi Leyla devletin kadısıdır. İbni Ebi Leyla bir konuda hüküm verilince aynı hüküm Ebu Hanife'ye sorulunca hele bir konuda tam 6 tane yanlış birden işlemiş demiştir. Hepsini sıralamıştır. İbni Ebi ile cevap veremeyince gitmiş şikayet etmiştir. Şimdi şikayet ediyorsunuz ama önüne delil sürmeniz lazım, haklılığınızı ortaya koymanız lazım. Ya o delil sürüyorsa, haklılığını ispat ediyorsa bu sefer sıkıntı başlıyor. İlk önce fetva vermesini yasaklıyorlar. Daha sonra kendileri de fetvasına ihtiyaç duyuyorlar. Onlar da muhtaç. Sonra kaldırılıyor. Bakıyor ki bu doğru değil. Olmuyor. Bir de çok tehlikeli görüyorlar. Olmuyor. Çok sürmüyor mu zaten? Arkasından nasıl diyeyim? Devlet mührünü onun taşımasını istiyorlar. Böyle bir görev veriyorlar. Ebu Hanife reddediyor. Daha sonra ilim ehlinden bazı dostları diyorlar ki, bakın biz de diyorlar devlette görev almak zorunda kaldık. İnan hiçbirimiz bunu isteyerek yapmıyoruz. Sıkıntı var, saldırı var, acı çekiyoruz. Sen de diyor suyuna git diyorlar. Verdiği cevap şudur. Bunlar hak gasbi için karar verecekler diyor. Altını ben mühürleyeceğim. Birisinin cezalandırması için ferman çıkartacaklar. Altını Ebu Hanife mühürleyecek. Ölsem de yapsamam diyor. Geri adım attıramıyorlar. Dolayısıyla Emevi halifesi Mervan ibn Muhammed'in zamanında Irak valisi Yezid ibn Ömer ibn Hübeyre ibn Hümeyre diye Hübeyre diye maruftur. Onun tarafından hem hapse atılıyor, bölgesinin valisi tarafından hem de hapiste işkence çekiyor. Buradan da çok tahammüllü olduğunu anlıyoruz. Hiçbir işkenceye gık dememiştir, bağırmamıştır, duyulmamıştır bağırdığı. Daha sonraki yıllarda Rabbim sabır ver dediğini Abbasiler devrinde duyuyoruz. Bu devirde cellat dayanamamıştır, gitmiştir ilim ehline, ya şu adamla konuşun da akıl öğretin, kıpırdamıyor, geri adım atmıyor, sonunda ölecek demiştir. Yani celladını bile yumuşatmıştır. Adamcağız dayanamamıştır, gitmiştir. Yani şuna bir nasihat edecek yok mu? Bu elimizde ölecek diyerek çevreden adam aramıştır. Rica etmiştir. Bu adamı ikna edin diye. Daha sonra Ebu Hanife'ye arkadaşlara geliyorlar. Ebu Hanife'nin reddedeceği bildiği için bir akıl öğre, bir akıl tavsiye ediyorlar. Arkadaşlarla bir iste cellat da nasıl diyeyim Gardiyan da, hapishanenin müdürü diyelim, gardiyanı da hatta vali de bıkmış, ne yaparak durmuş, bırakmak için bahane arıyor. Bir bahane bulsa bırakacak, ona şey dedirtturuyorlar, arkadaşlarla bir istişare edeyim, düşüneyim de diyorlar. Bunu demesi düşüneceğin de ne düşüneceksin demen de bir yani de gardiyan da bilmem ne de hepsi Ebu Hanife'yi bırakıyorlar. Yani adamlara sabrıyla, sebatıyla, dik duruşuyla, tabiri caizse adamları yıldırmış. iradelerini çökertmiş. Ebu Hanife'yi bu cümlesinin üzerine bırakıyorlar. Kırbaçlar fayda vermiyor. Cellat yumuşuyor. O geri adım atmıyor. Böylece bırakılıyor. Dolayısıyla Ebu Hanife Rahimullah hapisten çıkınca düşünmek için atına biniyor. Doğru Mekke'ye gidiyor. Gelmiyor bir daha geri. <gülüyor> Mekke-i Mükerreme'de kalmıştır. Mekke-i Mükerreme'de hakika kalması ayrı bir verim olmuştur. Çünkü orada Mekke-i Mükerreme'de Abdullah İbn Abbas'ın talebeleri vardır. Onların ilmi vardır. Onlarla müzakere etmiştir. Onların çoğuna ders okutmuştur. Beytullah'ın çevresi onun sayesinde yepyeni bir ilim halkalarına, canlılığına dönüşmüştür. Böylece Mekke'deki ilmi de kendi ilmine, tabi o talebelerden sadece ilim veren değil, ilim almasını da bilen bir insandır. Müzakere edince aynı zamanda ne yapıyorsunuz? Karşınızdaki insanın fikrinden de siz istifade ediyorsunuz. Ona veriyorsunuz, oradan alıyorsunuz, ufuk açıyorsunuz, karşınızdaki insan sizin ufkunuzu açıyor. Bazen hiç beklemediğiniz insan çok farklı bir şeyi gündeme getiriyor. Sizin de nasıl diyeyim bakış açınıza bu tesir ediyor. Gerçekten bu yıllar oldukça verimli yaşanmıştır. Bu yıllar her ne kadar 6 yıl Mekke'de kaldığı söyleniyorsa da bu tam uyuşmuyor. Tam uyuşmuyor çünkü bu arada mutlaka Küfede olması gereken bir devre de var. Hatıralardan bu ortaya çıkıyor ama daha sonraki yıllarda da Biliyorsunuz Ebu Hanife sık sık Mekke'ye gitmiştir, hacca gitmiştir. Bilgi alışverişi yapmıştır. Sık hacciden bir insan olmuştur. Böylece ilim ehliyle de görüşme imkanını elde etmiştir. E, altı yıl sürmediğini anlıyoruz bu devrenin ama sonraki yıllarla birbirine ekleyince daha fazla da sürdüğü anlaşılıyor. Şimdi Mekke'den daha sonra nasıl diyeyim gitmiştir artık Emeviler ve Abbasiler gelmiştir. Dolayısıyla o devrede Ebu Hanife Rahimullah da Mekke'den gerisin geriye dönmüştür. Abbasileri baştan Allah Resulü'nün sülalesi çok daha iyi yaparlar, ibret alırlar, yaşanan hadiseler onları olgunlaştırmıştır, zalimler hakkında neler dediğini onlar duydular, İnşallah aynı hataları işlemezler demişlerdir ama Abbasilerin yaptığı, Emeviler ne yaptıysa biz de öbür türlüsünü yaparız olmuştur. Hiçbirisi işlerinde Ömer İbni Aziz gibi olmamıştır. Kuleyfe-i Raşidin gibi olmamıştır. Üzerli üstelik elimizden onlar daha Resulullah'a nesep olarak yakın alırlar korkusuyla Ehli Beyt'e de Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin'in torunlarına da soğuk uzak davranmışlar, itmişler hak uğratmışlar ve onları kıpırdamaya mecal vermeyecek şekilde adım adım takip ettirmişlerdir. Bu iktidar hırsı garip bir hırs. İzahı da zor bir hırs. Dün de öyle, bugün de öyle, herhalde yarın da öyle olacak. İzahı çok zor bir şey. Onlara nefes aldırmamıştır. En az Emeviler kadar bu hususta Abbasiler de ne yazık ki vehimle hareket etmişlerdir ve haksızlıklarına haksızlıklar ekleyince Ebu Hanife'nin ümitleri kırılmış ve Abbasilerden de uzak durmayı tercih etmiştir. Emevilere uyguladığı dik duruşu, uzak duruşu aynısını Abbasilerde göstermeye başlamıştır. Onun cemiyet üzerindeki tesirini insanlar üzerindeki bıraktığı intibayı bilince hemen hemen devrinde gelen her harife ona yüklenmiştir. Sonunda Harife Ebu Cafer Mansur'un kadılık teklif ettiğini ve ısrarcı bir şekilde ona kadılık teklif ettiğini görüyoruz. Hem kadılık teklifini reddetmiştir. Huzura çağrıldığında, huzura söylediği sözler de bu reddi çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. Üstelik sadece, nasıl diyeyim, halifenin kadılık teklifini değil, gönlünü almak için gönderdiği, Hediyeyi de geri çevirmiştir, reddetmiştir. Şimdi hediye yüzünden, bunu bari reddediyor diye, tavır mı var, bize karşı mı, için için düşmanlık mı besliyor diye bunun içinde huzura götürülmüştür. Mansur'a kullandığı çok net konuşan bir insandır. Cümle şudur. Bu hediyeyi bana devlet hazinesinden gönderdin. Evet. Ben Cihat Meydanındaki Gazi miyim? Bana maaş mı verdin? Yoksa bir mücahidin evde bakımsız kalan çocuğu muyum? Beni kollayıp gözetiyor musun? Veya devletin bir işini gören bir insan mıyım? Bana bunun ücretini ödüyorsun. Bunu cebinden ödeseydin hediye kabul edilir şuuruyla ederdim. Ama daha devlet hazinesinden benim mal hakkı alma hakkım yok. Ben varlıklı birisiyim. Mücahit de değilim, yetim de değilim, bakıma muhtaç da değilim. Böyle bir hediyeyi nasıl almamı beklersin benden diyor. Halife susup kalıyor. Adam gibi hediye <gülüyor> verseydi adam gibi alınırdı. Kendi kendine çukura düşmüş oluyor. Diş geçiremiyor, bırakılıyor. Şimdi daha sonra... Yine bir yolu bulunuyor ve Ebu Hanife yine ikinci bir devrede de hapse çekiliyor. Bu hapis devresinde günlük hapisten çıkarılıyor. Öbür hapislerinde de görebileceği bir yerde günlük 10 kırbaç yiyor. Kayıtlarda bir de bir gün ne oldu ne bitti bilemiyoruz ama 110 kırbacı peş peşe yediye kayıtlıdır. Yalnız bu rivayetler çok net olarak böyledir diyemeyeceğimiz yapıda. Ama şu çok net, hapse atıldığı çok net, baskı ve dayatma gördüğü net, hapiste mi, hapisten sonra mı vefat ettiği net değil. Bir kaynağa göre hapiste öldüğü biliniyor, bu işkencelerin meyvesi olarak öldüğü vefat ettiği biliniyor. Bu biraz da Abbasilere karşı tavrı olanların çok dire getirdikleri bir hakikat öyle diyelim. Gerçekten öyleyse bir kısmı da hayır diyorlar artık orada da dayanamadılar. Orada da sabrı, sevatı artık oradakileri bıktırdı. Sonra hapisten salı verildi. ama ondan sonra çok yaşamadı. Yani şu gerçekten birini bu hapis hadisesinden sonra ders halkasının başına hiç oturamamıştır. Dolayısıyla bu acaba bırakıldı da evinde mi vefat etti, yoksa hapiste mi vefat etti, görülmediği için insanlar arasında çok net olarak bilinemiyor. Çok ciddi bir töhmet daha var. Hapishanedeyken zehirlendiği. Bir başka rivayet gerçekten zehirlendiği ama hapishanede ölmesin, dışarıda ölsün diye serbest bırakıldı. Bu ihtimal oldukça yüksek. Ama bu aziz insan bu hapishane hadisesinden sonra çok fazla yaşamamıştır. Bu dünyadan ayrılmış gitmiştir. Geride binlerce talebe, binlerce meseleyi çözülmüş mesele bırakarak gitmiştir. Daha önce bir şey söyledim. Ebu Hanife'nin ilmi nesebi Hammad İbrahim el-Nekai, onun hocası Al-Kama ibn Kays, onun hocası Abdullah ibn-i Mes'ud, onun hocası Allah Resulü. Böyle bir silsiledir. Yine bu bölge birçok bölgeyi dolaşmış, bir bölgeden talebesi olmuş. Hazreti Ömer'in ilmini celbetmeye, toplamaya çalışmış, çırpılmış bunlar açık bilinen şeyler. Ebu Musa'l-Eş'ari'nin bilgilerini toplamaya çalışmış, Hz. Ali'nin bilgilerini toplamaya çalışmış, Ebu Bekir'in, Osman'ın bilgilerini toplamaya çalışmış, böyle bir gayretin içerisinde olmuş bir insandır. Gerçekten ilmen donanımlı olduğu gibi, amelen ibadeti konusunda da kimsenin söz söyleyemeyeceği, gerçekten ilmiyle amel eden, ibadetine son derece düşkün olan bir insan olarak da tarihe geçmiştir. İlimdeki sıralaması yaklaşık olarak şöyledir. Biliyorsunuz ona soruyorlar, Allah'ın kitabında ne bulursam onunla amel ederim. Allah Resulü ne buyurduysa onu alırım, Resulullah'ın buyruğunun dışına çıkmam. Rivayetler farklı ise değerlendiririm, raviye bakarım, Allah Resulü'nün buyruğunun dışında bir hüküm vermem. İcmadan Allah Resulü'nün sahabilerinin icmasını reddetmem. O ne diyorsa onunla amel ederim. O Onun önünde biliyorsunuz hemen sahabiler vardır. Onunla amel ederim. Sahabinin sözü varsa onu dahi delil kabul ederim. Sahabinin sözü İmam Şafii tarafından delil değildir ama onca delildir. Eğer sahabiler yani sahabi sözü değil, sahabinin kendi söylediği sözü. Resulullah'tan naklettiği değil. O zaman hadis oluyor biliyorsunuz. Sahabi bir söz söylediyse onun sözünden de dışarı çıkmam. Sahabiler kendi aralarında ihtilaf etmişlerse daha fakih, daha alim olanınkını tercih ederim. Söz tabi'ye gelince onlar insansa, ilim ise ben de insanım diyor. Humricel ve nahnuricel. Onlar insanlarsa biz de öyleyiz diyor. O benim için delil değildir artık diyor. Böyle bir sıralama. Dolayısıyla tekrar ediyoruz. Ebu Hanife'yi reyle itham ederken yeniden düşünsünler. Ayetin olduğu yerde bir şey söylemem. Hadisin olduğu yerde öyle. Sahabi sözüne değer veririm. Sahabi ihtilaf etmişlerse hangisi daha uygundur diye seçerim. Ondan sonra niye geliyor? Ondan sonra kıyas başlıyor. Ondan sonra başka noktaya intikal ediyor. Dolayısıyla delil sıralaması nasıldır? Böyledir. Söz geldikçe nasip olursa bazı şeyleri yeniden e, paylaşacağız. Ama Ebu Hanife dünya kadar talebe yetişmiştir. Bunların arasında yaşça en büyük olanlardan bir tanesi esasen Züfer. Ama Züfer çok genç yaşlarda vefat etmiştir. 57 yaşında vefat etmiştir. Ebu Hanife'den 7 yıl sonra vefat etmiştir. Yeri de eser bırakmadan vefat etmiştir. Dolayısıyla onun sözleri, onun görüşleri diğer arkadaşlarının İmam-ı Muhammed'in kitaplarında, Ebu Yusuf'un kitaplarında ve Hanefi kitaplarında yer almıştır. Ama geride eser bırakmadan gitmiştir. Dolayısıyla e, Hanefi mezhebinin üzerindeki tesiri çok derin değildir bu yüzden dolayı. Ama mezhebin içerisinde görüşleri hep değer taşır. Çünkü kıyas konusundaki kabiliyeti son derece zengindir, keskin zekalı birisidir. Ebu Yusuf oldukça gündeme geliyor. Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh hicri 113 yılında dünyaya gelmiştir. 182 yılında vefat etmiştir. Ebu Yusuf'un adı Yakup'tur. Ebu Yusuf demek o da künye demek hemen Yakup'tur. Baba adı İbrahim'dir. Dede adı Habib'dir. Habib ensardandır. sardandır. Sahabidir. Kufede doğmuştur, fakir bir ailenin çocuğudur, Ebu Hanife'nin yardımlarıyla okumuştur. Ebu Hanife ona hem burs vermiş, ilmi olan düşkünlüğünü görünce hem de okutmuştur. Günlük çalışan evine yevmiye götürmesi gereken bir insandır. Ebu Hanife'nin halkalarına takılınca eve yemeye gitmemeye başlamıştır. Bir gün ilim meclisindeyken kapıdan fırtına gibi annesi içeri girmiştir. Bunu kolundan yakalamıştır. Ebu Hanife'nin de duyacağı, herkesin duyacağı bir şekilde söylediği cümle şudur. Sen Ebu Hanife ile ne aşık atıyorsun? Onun yemeği pişmiş, önüne düşmüştür. Sen öyle misin diyor. Sen evin ihtiyacını gidermek zorundasın. Kalk diye kaldırıyor. Ebu Hanife Rahimallah hiç ses çıkartmıyor. Dersler bittikten sonra öğrencilerine, talebelerine diyor ki gidiniz diyor Yakub'un ustasının Yakub'a ne kadar yevmiye verdiğini öğreniniz diyor. Gidiyorlar, öğreniyorlar, gelip haber veriyorlar. Ebu Hanife ona halkaya çağırıyor. Her gün eline yevmiyesini veriyor. <gülüyor> Ve onu böyle okutmuştur. Nasıl diyeyim? Dolay, dolayısıyla Burs'un Burs üstazlarını, hani her boksörün şeyhi Musa'dır derler. Pehlivanların şeyhi nedir? Ne diyor? Piri. Piri. Yani Hazreti Hamza'dır. Herhalde Bursların piri de Ebu Hanife Rahimallah'tır. Talebesini Burs'unu vererek okutmuştur. Tabi Ebu Yusuf daha sonra Abbasi hilafetinde kadılık yapmıştır. Bir kısmı onun bu kadılığı kabulünü neye bağlıyorlar? Bu fakirliğine bağlıyorlar. Bunun üzerinde mutlaka tesiri olsa gerektir. Ama onun devrindeki halifelerde fena insanlar değildi. Onun da üzerinde tesir olabilir. İlmin yayılmasını arzu ettiğini dile getiriyor. Bunun da üzerinde gerçekten tesir olabilir. Üç halifeye kadılık yapmıştır. Mehdiye, diğeri Hadiye ve Harun-u Reşide. Mehdi, Hadi ve Harun-ı Reşit hepsinden de hürmet görmüştür. Yakınlık görmüştür ve kadılık yaptığı devrede sarsılmamış. Onları memnun etmek için geri adım atmamış. Verdiği hükümler ta günümüze kadar her biri örnek olacak seviyede gelmiştir. Yani ilim tarihine leke bırakmamıştır. Harun-ı Reşit'in onu çok sevdiği, çok takdir ettiği, sözünden çıkmadığı, ona değer verdiği bilinen bir gerçektir. Böylece mahkeme, yaşanan hadiselerle de ilmini güçlendirme, pratik hayata geçirme, devleti idare etme, Şerif Şerif'in devleti hadisesine şahit olmuştur. Bu aynı zamanda Hanefi mezhebinin genişlemesine, büyümesine müntesiplerinin çoğalmasına da yardımcı olmuştur. Dediğim gibi 182 yılında da vefat etmiştir. Muhammed İbni Hasan Ebu Hanife'nin bir başka talebesidir. Bu ikisi son derece gözledirler. Şeyhain denilince bunlar kastedilir. Zaman zaman ben ders okuturken takılıyorum. Ebu Yusuf ile i̇mam Muhammed diyorlar ki Ebu Hanife'nin iki yaramaz talebesi diyorum. Hiç de yaramaz değiller. Allah için hem hocalarına hürmetkarlar hem de kesinlikle müştehit seviyesindeler. Muhammed İbni Hasan Eşşeybani Hicri 132 yılında dünyaya gelmiş ve Hicri 189 yılında bu dünyadan ayrılmıştır. Ebu Hanife vefat ettiğinde 18 yaşındadır. Dolayısıyla Ebu Hanife'den çok okumaya zaman olmamıştır. Ama çok şey öğrenmiştir. Ondan sonra Ebu Yusuf'u, ağabeyi konumunda olan, büyü konumundan Ebu Yusuf'u kendisine hoca edilmiş, fıkhi ilmini, hanefi ilmini ondan tamamlamıştır. Daha sonra i̇mam Malik'e gitmiş, ona talebelik alanı yapmış ve Üç yıl ondan ders almış, İmamı Malik'in muattağını ravileriyle beraber ezberlemiş, daha sonraki nesillere de aktaran ravilerden birisi o olmuştur. Evet, dolayısıyla İmamı Muhammed'in muatta rivayeti son derece kıymetlidir. Diğerlerinde bulunmayan bazı hadisler de ek olarak onda vardır. Hanefiler onun rivayeti başkalarınkiyle kıyaslanmaz bile diyorlar. Son derece güvenilir, hafızası da çok genç ve dinç bir insandır. Süfyan-ı Sevri ve Evza'i de onun hocalarındandır. Onlardan da ilim almıştır. Süfyan-ı Sevri ve Evza'i. i̇mam Muhammed de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Babası ilmi çok sever... Ve ilme düşkün olan, kabiliyetli olan oğlu için hiçbir şey eksik etmemiştir bu yolda. Varlıklı olması ona asla şımartmamış, babası da oğluna asla nasıl diyeyim engel olmamıştır. Ailenin güzelliği ona çok şeyler kazandırmıştır. Güzel güğünen bir insandır, heybetli olan bir insandır, çok ama çok fasih konuşan bir insandır. İmam Şafii rahmetullahi aleyh'in ondan okuduğunu duymuştuk, paylaşmıştık sizinle. Cümlesini söyleyeyim onun hakkında. O hem gözü hem de kalbi doldururdu diyor. Yani görünüşünün güzelliğine ve ilminin fesahatinin güzelliğine ayrıca, verdiği bilgilerin güzelliğine ayrıca dikkat çekiyor. Yine İmam Şafii bir başka sözünde o. insanların en fasihidir konuştuğunda onu dinleyen insan sanki Kur'an onun lisanıyla inmiş zannederdi diyor. Sanki Kur'an onun lisanıyla inmiş sanırdı diyor. Bu birçok kaynakta yer alan İmamı Şafii'den ulaşan sözlerdendir. Hanefi mezhebini en çok yayan, sonraki nesillere aktaran İmamı Muhammed'in kitapları olmuştur. Devrine göre İmamı Muhammed çok kitap yazan bir alemdir. Şimdi kitaplarından zahirü rivaye var, şey olarak zahirü rivaye var. Mepsut zahirü rivaye denilince Mepsut isimli bir eseri var. Onun Seraksin'in Mepsutu değil bu. Diğer adı asıl İmam-i Mepsut adını kitabında kullanan nedir? İmamı Muhammed'tir. Mepsutu var. Ziyadatı var. Cami-ül Sagir'i var, cami Kebir'i var, siyeri ül Sagir'i var, siyeri Kebir'i var. Bir de kitabı Asar diye hadislerle ilgili bir kitabı var. Bu kitapları Hanefi mezhebinin asırlar ötesine uzanan asıl kaynakları olmuştur. Zahiri rivayede yer alan bilgidir denilince bu kitaplar kastedilir. Bir de Nevadir diye kitapları var. Dolayısıyla... Nevadir isimli kitaplarını, Kaysaniyat, Haruniyat, Cürcaniyat, Rukiyat, Ziyadedu Ziyadet diye devam edip gidiyor. Onları fazlaca paylaşmıyoruz. Ama diğer kitapları Hanefi mezhebinin oldu asıl kaynağı olduğunu vurguluyoruz. Dolayısıyla onların talebeleriyle. Ve talebelere eklenen diğer talebelerle beraber ilim gerçekten genişlemiş, büyükmüş ve dallanmıştır. Mesela İmam-ı Şafii'nin çok sevdiği ve hoca bellediği ne vardır talebelerin arasında? Ee, veki İbni Cerrah var. Hani Şafii'nin meşhur şiirini söyledi. Şekevtu ila veki ünsü ve Hafızamın kötü olduğunu vekiye şikayet eyledim. Te arşedeni ile terkil maası. Beni günahların terkine irşad eyledi fa akhbarani bi anna al nurun bana haber verdi ki ilim bir nurdur ve nurullah la yuhtadi al ilim isyankar insana hediye edilmez diye söyledi dedi kendisiyle irtibat kurduğu sevdiği takdir ettiği üstat bellediği kişi Veki bin cerrah Ebu Hanife'nin diğer talebelerinden züt ve takvasıyla hadisteki incelikleriyle muhaddistir aynı zamanda bir zattı ı bu ve bunu yine Abdullah İbni Mübarek var. Ayrıca belki üzerinde durulması gereken, herkesin sevdiği, takdir ettiği bir başka insandır. Böylece bu talebelerin oluşmasıyla bu ekol daha sonraki asırlara uzanmıştır. Hepsinin bilgisi mezhebin kitaplarının içerisinde yoğruluğu olarak, farklılıklarıyla, ittifaklarıyla, incelikleriyle yer alır, uzanır ve günümüze kadar da ulaşır. bugünü burada noktaladım. Evet. İnşallah bir daha sizlere İmam Malik ve İmam Şafii paylaşırız. Tamam.